Günaydın. Bugün bedelli askerlikle ilgili bir haberle başlıyoruz. Kampanya Başbakanlık, Milli Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı'na yönelik yapılmış. Kampanyanın talebi ise bedelli askerliğin tekrar gelerek 25 yaş için bedelin 15 bin lira olması. Kampanyacı diyor ki bilgisayar mühendisiyim, teknoloji ile içli dışlı yaşıyorum. Mesleğimden 6 ay uzak kalmak demek her bilgisayar mühendisinin askerlikten sonra yaşadığı sonun aynısı olan meslekten soğuyup en az bir senesine Mal olması demektir. Uzun dönemi geçtim. Kısa dönemde 6 aylık askerliğin vermiş olduğu psikolojik tahribattan dolayı benim bir senemi götürüyor zaten. Döndükten sonra her şeyi unutuyor meslektaşlarım. Ben kendi mesleğimden yola çıktım ama bu durum tüm meslek grupları için geçerlidir. Askerlikten sonra insanlar kendilerini toparlamakta güçlük çekiyor. Askere gidenler can değil mi? Zaten olağanüstü bir durum olup da harp çıksa ben ve arkadaşlarım koşa koşa gideriz. Bana bedelli verilsin ben de ülkem için çalışmaya devam edeyim. Askere gidersem sadece kalabalığın nüfusunu arttırmaya yarayacağım. Ve bir askerin orduya maliyeti ortalama 1500 lira. 2011'de çıkan bedelli askerlikte yaş 30, bedel 30 bin liraydı. Bedelli askerliğe kavuş başvurmayı bekleyen yüz binlerce genç arkadaşımız yaş ve bedelden dolayı hüsrana uğradılar. Devletimiz bu bedelli uygulamasında kasasına 2.1 milyar lira koyabildi. Ancak yaş 25, bedel 15 lira olursa bedellik Bekleyen arkadaşlarımızdan yaklaşık 400 bin kişinin başvurması bekleniyor. Bu da demek oluyor ki kasaya 6 milyar lira girecek. Mütüyalist bir ilişki ile karşılıklı fayda sağlanması hedeflenmelidir. Askerlik kutsal bir görev ancak bu ülke için özveriyle çalışan, yararına olacak her şey için canla başla uğraşan herkes zaten kutsal bir görev yapmış oluyor. Bu konu ile alakalı bir örnek vermek istiyorum. Çanakkale Savaşı'nda. Büyük bir zafer elde ettik. Ancak çok büyük kayıplarımız da oldu. Neredeyse tüm aydınlarımızı savaşta kaybettik. İstanbul Lisesi o sene mezun veremedi. İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi mezun veremedi. İstanbul Lisesi'nin renkleri o gündür bugündür hala siyah ve sarıdır. Çanakkale Savaşı'nı da o kadar aydını kaybetmeden kazanmış olsaydık şu an Türkiye çok daha iyi konumlarda olabilirdi belki. Ancak Ulu Önder Atatürk'ün bir başka çaresi yoktu. Herkes mecbur kaldı. Şu an üzerinden neredeyse 100 yıl geçti. Artık gelişmekte olan ve üretken bir ülke olmalıyız. O yüzden biraz daha olaylara mantık çerçevesine yaklaşmalıyız. Ülkemize yetiştirdiğimiz asker kadar üretken, çağdaş, aydın nesil yetiştirmemiz lazım. Çok çalışmamız lazım. Bu vatana her zaman canımız feda diyor kendisi. Bu arada Change.org'da bedelli askerlik olduğu gibi vicdani red konusunda da kampanyalar olduğunu hatırlatmakta fayda var. Sırada henüz çok yol almamış başka bir takım kampanyalardan bahsedelim. İlk haberimizin konusu sokak çocukları. Kampanyayı başlatan Veli Önal'ın talebi sokak çocukları için yasa çıkarılması. Veli diyor ki, hepimizin bildiği üzere sokaklarda okul masrafını çıkarmak için ya da ailesine bakmak zorunda olduğu için daha okul çağında çocuklar peçete satıyor, çöp topluyor, ayakkabı boyuyor. Bizler bizi yönetenlerden bu çocuklar için dilekçeler vererek yasa çıkarmalarını isteyelim diyor. Belki de bu çocuklar çocuk mafyasının ve örgütlü suçların pençesinde. İzmir'den bir haberle devam ediyoruz. Muhatabı İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu olan kampanya Ufuk Yiğit tarafından başlatılmış. Diyor ki İzmir'de yeni vapur tarifelerini iptal edin. Talebini dile getiren Ufuk şöyle devam etmiş. Her gün sabah işe giderken akşam eve dönerken özellikle emekçi kardeşlerimizin toplu taşıma aracı olan vapur tarifelerinde değişik yapılmış. Bostanlı iskelesinden kalkan vapur al varmak için önce Karşıyaka, sonra pasaport iskelesine uğramaktı. Bu haliyle deniz yolu kullanmanın hiçbir cazibesi kalmamıştır. İzmir'in simgesi haline gelen vapur tarifeleriyle oynanmasını istemiyorsanız lütfen siz de destek olun diyor kendisi. İlginç bir kampanya var sırada muhatabı Lig TV. Kampanyanın talebi Lig TV'nin şifresinin kaldırılarak maçların ücretsiz izlenmesi. Kampanyayı başlatan Ahmet Yiğit diyor ki Türkiye'de diğer ülkeler gibi futbolu ücretsiz izleyebilmeli. Lig TV'den ricamız şifrenin kalkıp gençlerimizin maçları kahve köşelerinde izlemek yerine evlerinde izlemeleri. Çünkü birçok gencimiz sigara dumanından maç izlemekten rahatsız oluyor. Şampiyonlar Ligi'nde biz de ücretsiz izlemek istiyoruz. Sayın Lig TV lütfen bu isteğimizi yerine getirin diye kampanyasını başlatmış. Bu arada kapalı mekanlarda sigara içilmesi yasak diye biliyorduk ama... Maçlarda ve kahvehanelerde bu yasa ihlal mi ediliyor diye düşündük. Batman'dan bir haberle devam ediyoruz. Batman Belediyesi Selis Kadın Danışmanlık Merkezi üyesi Nefise Akıl tarafından başlatılmış. Kampanyanın talebi Özgür ve Lorin'in cezaevinde büyümemesi nefise diyor ki duyarlı arkadaşlardan ricamızdır. Bu kampanyayı milyonlara ulaştıralım. Lorin ve Özgür gibi küçücük bebekler anneleri kitap sattı diye cezaevine giremez. Milyonların baskısıyla durdurabiliriz. Değişimi kendimiz yaratabiliriz. Lütfen kampanyamıza destek verin diyor kendisi. Günün son haberi Didim'den. Kampanyayı başlatan Şafak Çelik'in talebi Didim'de tam teşekküllü hastane istiyoruz diyerek dile getirmiş. Muhatabı Sağlık Bakanlığı olan kampanyasına şafak diyor ki Nüfusu yaklaşık 600 bin olan ve yaz aylarında kat ve kat artan Didim halkına sağlık açısından yapılan zulme dur demenin zamanı gelmedi. Mi? Kardiyoloji, fizik tedavi ve cildiye uzmanlık alanlarında doktor istiyoruz. Ayrıca odyometri, kemik dansitometri ve fizik tedavi ünitelerinin açılmasını istiyoruz. Artık sağlık hizmeti alabilmek için Söke Aydın ve İzmir'e gitmek istemiyoruz. Yaşadığımız yerde tedavi görmek istiyoruz, diyor Didim'den Şafak Çelik. Bu ve benzer kampanyaları Change.org sitesinde bulabilir. Siz de kendi kampanyanızı başlatabilirsiniz. Esen kalın. Hemen şimdi. Gezegenimizden değişim için büyük küçük hareketler. Hazırlayan Müslüman.